tembih Ön sözde bildirildiği gibi bu kitapta yalnız ibadetlerin sahih olmaları için lazım olan ve günlük işlerin doğru olarak yapılmasını sağlayan bilgiler kısaca yazılıdır. Bu kadar bilginin her ihtiyaca cevap vermesi imkansızdır. Fazla bilgi edinmek için bu kitapta tavsiye edilen Muteber kitaplara müracaat ediniz. Herkese üç şey çok lazımdır önce. Biri iman edinmektir iyice. Biri İslam'a uymaktır her yerde fıkı iyi öğrenmeli elbette. Bir de lastır, her işte daima, Şöyle ki hiç olmaya ucubüya, bu üçü birden tahakkuk etmeli. Böyledir İslamiyet'in temeli. Hem bu ihlas olmasa makbul değil, tasavvuftur ihlasın kaynağı bil. Yukarıdaki şiir, İmam-ı Rabbani'nin Mektubat Tercümesi kitabının birinci cilt, 36. 40. 59. ve 177. mektuplarından ve Hadikatun Nediye cilt 1 sayfa 366'dan özetlenmiştir. İslamiyetin temeli 3'tür. İlim, amel ve ihlas. 1. İlim ehli sünnet alimlerinin kitaplarından öğrenilir. 2. İlme uygun olan ameldir. 3. İlimde ve amelde İhlas sahibi olmaktır. İhlas, ilmin ve amelin Allah rızası, Allah sevgisiyle olmasıdır. Mal, mevki ve şöhret için olmamasıdır. Bu üçüne sahip olan Müslümana, Hakiki Müslüman ve İslam alimi denir. Bunların yükseklerine, Müçtehit denir. Biri noksan olup da, kendini din adamı tanıtana, Kötü din adamı, bid'at sahibi veya zındık denir. Kur'an'dan ve hadisten yanlış mana çıkarana bid'at sahibi denir. Kendi düşüncelerine Kur'an, hadis diyene zındık denir.